İyi günler sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi günler. Karagözüm unutturma da bu akşam seninle ufak bir işim var. He? Unuttum bile Hacivat. Niye yahu? E, Çocuk bir iş. E, hiç heveslenme. Buradan çıktıktan sonra ilk işim hemen eve gidip yatmak. Ne yatacaksın ya? Yok önce çizgili pijamalarımı giyeceğim sonra. Sen hala o pijamalardan mı giyiyorsun? Bu pijama Türk erkeklerin milli kıyafetidir birader. Hadi ya. Öyle. Ben senin gibi, başkaları gibi batı özentili kıyafetlere bürünmedim daha. <gülüyor> ee, gül sen ancak. Dedemden babama, babamdan bana kalan en güzel miras. Tamam arkadaşım tamam. Bir şey demedim. Dedin dedin. Hadi bu geleneği terk ettin. Bari arada piknikte giy de dedenin kemikleri sızlamaz. Tamam tamam giyerim giyerim. Tamam değilil. Sen şimdi bunu giymeyi de unutmuşsundur. Bu ne demek ya? Affedersin anlamadım. Altına askıl atlet ha... Ayan naylon terlik. Ön açık. Göbek dışarıda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Böyle işte. Ya şu göbek olayı yani biraz bana ters. Tamam ki beyefendim sen kapalı göbeği. E ee, şey Ayakta terlik. Şansını fazla zorlama. Her şeyin bir raconu var. Sarsma pijamanın karizmasını. İyi, iyi, anladım, anladım. Bu giysi rahattır, esnektir, terletmez adamı. Hatta üzerime rahat bir şeyler alacağım sözü bu giysi için kullanılır. Yapma ya. Tabii abi yaptım bile. Özüne dön Hacıvat, özüne. Anladım, anladım. Tamam efendim. Ben bütün gün pazar günümü mesela bu pijama ile geçiririm. Tahmini zor değil. Türk erkeğinin kalelerinden biridir bu. Ama maalesef sahip çıkmayanlar tarafından bu kalede yıkılmak üzeredir. Hatta... Tamam tamam. Sinirlenme sinirlenme. Yıktırmayacağız efendim. Bak kardeşim. Bunun her rengi var. Kahverengisi var. Mavisi var. Kırmızısı var. Var da var. Tamam tamam. Sakin ol. Olamam. Bak ne yapalım şimdi biliyor musun? Buradan çıktıktan sonra bu pijamadan alalım. Bir tane sana bir tane de bana. Hadi ya. <gülüyor> ben mavi beyaz olan çizgiliyi severim. Ciddi misin bu dediğinde? Nembeli ciddiyim de senin anlamıyorsun birader. Hadi hediyem de ispatı olsun. <gülüyor> Kısa günü karı diye buna derler. Olsun olsun. Efendim bugün de geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Af Affola! Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Duman Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan öfsür Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız.